Mehlül Dana ile Harun Reşit Yazan Mustafa Necati Bursalı Yöneten Musab Süleyman ...kapımızı zamansız çağırdı. Bir de bu halimizle gurbete çıktık. Fakat... ...gurbet bende... ...ben gurbette değil. Cenab-ı Hak her yerde benimledir. Ona hamd olsun. Hey baba! Sen kendine mi konuşuyorsun? Yoksa aklını yene mi verdin <gülüyor> he? <gülüyor> eh evlat... ...nefsimi hesaba çekiyordum hesabın ne ki. Baksana başına karlar yağmış. Ah evlat ah. Bu saçları nerede arttım demezler mi adama? Yabancısın galiba. Evet. Uzaklardan gel. Geldim. geldim ya. Bu şehir insanı değirmez örtüyor. Buranın insanlarında dur durak yok. Neyse ne? Gariplik boynunu bitti. Ey oğul. Onunla olan hiç garip olur mu? O dediğin de kim? <gülüyor> Öyle ya. Sen nereden bileceksin ki? Bilmece gibi konuşma baba. Bildirmedin ki beni. Bil o zaman oğul bil. Allah Allah çatlık be. Yine o kimdir söylemedin. Evlat şimdi sen söyledin ya. Kafama taş düştün ki bir şey anlamadım. Allah Allah diyorsun ya. Eee diyorum ne var bunda? Kişi Mevlasıyla dostluk kurunca. Gurbette mi ol? O sana senden yakın. Fakat senin haberin yok. Vay benim kalın kafam vay Ben hep ömrümü gafletle geçirdim Böyle bir şeyi ilk defa senden duyuyorum. O halde uyanmak vaktidir oğul Henüz hazır değilim Daha önümde nice yıllar var İşte uykuda olmanın harika delili Önümde daha nice uzun yıllar var ha Sen galiba can alıcı meleğin ismini hiç duydun Beni korkutma baba Ölümü de hiç sevmem oğul, asıl tevbe etmeden gidersen o zaman sen istesen de istemesen de ölüm seni bulur. Hatta çelikten kaleler içine gizlensen bile geçen yine gelir seni yakalar. Vay vay vay vay. Yüreğimi titrettin baba. Kabre imansız düşersen yürek titremek neymiş o zaman görürsün. İmansız kapanan gözlere kapir akşamları azap parmaklarını sokuverir. Hatta arabaya bize gidiyoruz. Benim misafirim. <Gülüyor> Geldik bizim fakirhaneye Senin gönlün zengin evlat Din ehlini kim ehlinden ayırt edebiliyorsun Seni tanıdığıma sevindim <gülüyor> Asıl ben sevindim baba Sen beni uçurumun kenarından çekip aldın Bir dakika dur da kapıyı çalayım Kim o? Hanım! Hanım aç kapıyı Ne bu telaşın? Açıyorum işte Hanım Baksana kimi getirdim Başına karlar yağmış bu ihtiyarlar var ya Beni avladı Hiçbir şey anlamadım ha, Hala duruyor yok göster yok göster Buyurun hoş geldiniz Evime şeref verdiniz Hoş bulduk kızım Hemen çayımızı demle Hem çayımızı içelim Hem de hoca babanın tatlı sohbetini dinleyelim beraberce Hani sen hoca hacı bilmem derdin Eskiden de o Yani bir günde değiştin mi Evet Hem öyle bir değişme ki ben de şaştım Ah Rabbimin Kerem'ine şükürler olsun. Demek senin de saadet sabahın varmış. Kızım, bizim bu oğul pek mi yaramazdı? Öyleydi hoca baba, öyleydi. Ezanlar okunur da kulağına kurşun akıtılmış gibi duymaz. Allah'ın davetine icabet etmez. Alnını bir kerecik secdeye koymazdı. Hep yarın yaparım, yarın yaparım der dururdu. Nice yarınlar geçerdi de hiçbir şey yapmazdı. Beni utandırma kadın. Ben bugün sanki yeniden hayat bulmuş gibiyim. Yani Allah'a asker oldun öyle mi? Fas tamam öyle. Hoca baba bana o türlü çengel attı ki... ...aslan elindeki tavşana döndüm. <gülüyor> <gülüyor> İyi ve iffetli bir hanımın var. Onun kadrini bil. Kişinin saadeti... ...dindar ve iffetli bir hanıma sahip olmasıdır. zevcesi kötü olan adam... ...cehennem azabını dünyada çeker. Güzel dersin baba. Ben bu hanımdan hiç incinmedim. O tıpkı bir kuş gibi yuvasına titrer ve seccadeden başını kaldırmaz. Belki onun duası sebebiyle Yüce Allah seni benim karşıma çıkardı. Senin hesabına sevindim oğul. Demek oluyor ki gönül aynasındaki paslar silinmek üzere. Ah o kalp. Onu mamur etmek, dünyayı fethetmekten daha zordur. Deme baba. O kadar zor mu? Buyurun çaylarınız. Nedir öyle zor olan? Teşekkür ederim kızım. Çayda nefis olmuş. Afiyet olsun. Evet zor olan şu ki. Gönül sarayı mamur olmadıkça. Sultan gelip oraya konmaz. Efendimiz buyururlar ki. Bir kulun imanı doğrulmaz kalbi doğrulmadıkça. Kalbi de doğrulmaz dili doğrulmadıkça. Desene benim işim zor. <gülüyor> vah ki vah bana. Evlat insanlığa talip olduysan kolay iş bekleme artık. Ama gafilsen araban dağlardan da aşar. Ha, bu sözler hiç şey anlamadım. Yani gafiller hayatın yükünü karın tokluğuna taşırlar. Tıpkı kediler gibi. Gayeleri sadece yiyip içmektir. Bilmezler ki kendileri için kefenler dokunmuştur. İleride yaman bir gün vardır Ahmak ki Hak'tan kaçar Gün görse aklı üşür Hayat sermayesini iblis ile bölüşür Yine gönlüme bir çimşek düşürdüm baba Bu şiirleri bu sözleri Nereden bulursun bilmem Diler misin oğul bir şiir daha söyleyeyim Bir söyle beş söyle yeter ki söyle Düşünmüyor bir kere insanlık o kadar şen Cennet mi cehennem mi nedir payına düşen güzel dersin baba nice seneler ben bende değildim ne iç şuur ne düşünce vardı yüreğim sanki yılanlara kuyu oğlu vermişti yılanla dost olanın cambanı akrepler dişler Allah Allah bizim beyi tanımaz oldum bir günde bu kadar değişiklik hayret etme kızım Cenabı Hakk'ın adaleti güneşi bir kalbe vurdu mu neler olmaz ki hep bu günleri hayal ettim. Rabbime hamdolsun ki... ...beni ümitsiz etmedin. Hoca baba... ...benim ümit gözüme sen sürme ol. Ayağım mezarın kumuna batmadan bir şeyler elde edeyim. Ey oğul... ...sen kendini kârda bil. Şu işe hiç hayret etmez misin ki? Koskoca İstanbul'da... ...binlerce şoför varken... ...Allah seni benim karşıma çıkarıverdi. Hayır... Ne hikmettir baba? Demek ki vaktin tamam oldu oğul. Sana bu imkanları bahşeden Rabbine... ...kullukta kusur etme. Madem ki dilin dönüyor... ...dilin dönerken Rabbini zikret. Çünkü yarın dilin dönmez olacaktır. Madem ki gözün görüyor... ...gözün görürken... ...yüce Rabbinin kudret eserlerine bak da ibret al. Doğru dersin baba. Neye nasıl bakılır? Bir bak ki... Ağaçlar dallardan kollarını, yapraktan ellerini, çiçekten dillerini açmışlar da kendi insanlarıyla Allah'a zikrediyorlar. Karınca, keklik, ceylan, arı hep onun hamdü senasıyla meşgul. Vay bana. Şu dünyada günlerimi gele vermişim. Böyle bir şey hiç düşünmek aklıma gelmezdi ki. Ağaçlara, çiçeklere, kuşlara bakardım da bir tek kere bile gönlün kıpırdamamıştı. Ya Rabbi sana hamd ederim. Bu muhterem ihtiyarı bir hızır gibi imdadıma yetiştirdin. Gözüm gönlüm açıldı. İnşallah kalp gözlerimizde açılır. İnşallah kızım, inşallah. İki cihanın saadet güneşi ve Allah'ın sevgili Resulü buyuruyorlar ki Kalpler demirin paslandığı gibi paslanır. Sahabiler soruyorlar. Onun cilası nedir ey Allah'ın Resulü? Buyurdular ki, Kur'an okumak ve ölümü hatırlamaktır. Evet, ölünün dili olsa diyecekti ki sana, ben fırsatı kaçırdım, tövbe et günahına. Tövbe, tövbe, her kötülüğe, her günaha tövbe. Tövbeye de tövbe. Çünkü bizim tevbemizde yine bir tövbeye muhtaçtır. Diler misiniz size büyük bir velinin ve şanlı bir padişahın hayatımdan renkler sunayım dileriz Elbet, elbette hemen işe koyul evet, baba evet hoca baba <gülüyor> o halde dinlemeye hazır olun bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim o muhabbet deryasına atılan aşkı ilahinin kokusunu canda duyan ve bir ömür boyu mest olarak gezen biriydi nerede nasıl yaşadı Kufeli olduğu halde... Ömrünün hemen hemen tamamını Bağdat'ta geçirmiş... Abbasi halifesi Harun işte Çok öğütler vermiştir. Onun tuhaf halleri... Aklı elsiz ayaksız bırakan işleri vardı. Allah belir ya çok merak ettim. <gülüyor> Sabırlı olursan... Muradını erersin kızım. <gülüyor> Bazı kere sabır da elden gidiyor. Sen bizi böyle merakta bırakırsan... Nasıl sabredelim baba? Ah insanlar... Ah insanlar bilmezler ki sabır cennet hazinesidir. Sabrı, azmi, kararı Behlül'de göreceksiniz. Behlül bir kabristanda, ağaçların dallarında kuşlar ötmekte, cırcır cır böcekleri sanki ninni söylemektedir. O ise kabir taşlarına tak tak tak vurarak ölülerle konuşmaktadır. Ey dünyada ipe sapa gelmez işler yapanlar. Bir avuç nedametle şimdi baş başa kaldınız. Benim malım, benim köşküm, benim param, benim cariyem diye övündükleriniz nerede kaldı? Ölüm sizi değirmenin de övündük gözümüzü savunur. Şimdi yurtlarınızda başkaları saltanat sürüyor Siz de kabir çukurunda hesabını veriyorsunuz Dünyada nefsini hesaba çekmeyenlerin başına nedamet taşı dokunur Ey Adem'in evlatları Kabirleriniz dıştan ne kadar güzel Fakat asıl tehlike onun içindedir Kabirler durmadan haykırır ben vahşet edeyim Ben kurtlar eviyim Ben zindan eviyim Bende geçer akçe Güzel ameldir Ya Ali sen de duydun mu Şuradan bir ses geliyor Ne gibi Bak dikkat kesin Sanki kabirlerle konuşan biri var Ey gamseline değirmen olanlar Ne haldesiniz Gerçekten bir ses duydum Koş oraya gidelim Yok ben korkarım ya mezar ölüyü dışarı attıysa? öldürme adamı! Yürü! Vay anan öyle! Yahu bu Bağdat'ın divanesi Behlül! Bunu tahmin etmeliydim. Ölülerle başka kim konuşur ki? Gerçekten o. Zaten başkası olsa şaşardım. Ey alemin divanesi! Ölülerle mi konuşuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya ne zannettin rastım? Dünyada böylelerde olmasa hayatın yükü çekilmez <gülüyor> Bana eziyet vermeyen ve benim gıybetimi yapamayan bu kişilerle konuşuyorum Çünkü ölüler hayattakilerden daha sadık Hey ihtiyar Sen divane dedikleri kadar varsın Yuh olsun sana Ben kendimi şimdiden ölülerden sayıyorum kim ki ölümden ibret almaz, asıl yuh ona. Yahu bu deli meli ama bazı kere de akıllılardan daha güzel konuşuyor. <Gülüyor> Biz gidiyoruz ihtiyar. Nereye gidebilirsiniz ki? Dönüp dolaşıp geleceğiniz yer yine burasıdır. Sen tuhaf birisin Vesselam. Tuhaf az gelir. Bu hepten üşüttü be. Nefsi zelil ve muti olan kimseye ne mutlu. Nefsinin tekmesi kendisini helak eden kimsenin de vay haline. Sen neyler gibi heva ve hevesin sesine uyarsan, cennetteki selsebil ırmağını zor bulursun. <gülüyor> zor! Şimdi de cennetin hurilerin hayaline daldı. Hey babalık. Huriler senin olsun biz gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay. Yaktın beni hoca baba. Yan evlat yan. Çünkü yanmada derman vardır. Behlül bir hoş adam ki... ...beni benden aldı. Hadi şu hikayenin sonunu getir baba. <gülüyor> Benim gevezeliğim üstümde bugün... ...sizin gibi dinleyen bulunca da... ...anlatmadan edemiyorum. Pek merak ettim doğrusu hoca baba. <gülüyor> Behlül hazretleri... ...evine geldi. Bir de ne görsün... ...evde bir hırsız... Ne varsa talan etmekte Ve kendi kendine konuşmakta oh, Ne güzel Talih bana yar oldu Evde de kimsecikler yok Hoş olsa da ne gam Vah zavallı vah Hiç kimseler yok zannediyor Bilmiyor ki Rabbi onu görüyor Bu ne biçim ev böyle ne altını, ne gümüşü, ne de işe yarar bir halısı var. Bir ibrik, bir seccade, bir de kalın kitaplar. Yani eli boş mu gideyim? Şu ibrik ve işime yarar. Bunları alıp gideyim bari. Ey garipler sarayı, hoşça kal. Evet, gidebilirsin. Fakat nereye kadar? Yetişin bir şey Vay haktan korkmaz O adama bu yapılır mı Durun durun durun. Ortalığı velveleye vermeyin Ben onun gideceği yeri biliyorum Ey coşkun divane Hırsızı gördün de niye peşine düşmedin Sen gerçekten tuhaf adamsın <gülüyor> Ben de onun peşindeyim zaten Bu nasıl iz sürmek abehlül Siz hiç merak etmeyin o benim gideceğim yere muhakkak gelir. Şimdi ben Kabristan'ın kapısına gidiyorum. Ne dedin? Ne dedin? Ne oldu? Nere? O hayırsızlık Kabristan'ın kapısında bekleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Allah sen niyiliğini versin. Buraya divane. Hırsızın orada işini. Hiç kaçan adam bir daha ele geçer mi? Nice kaçanlar vardır ki bu kapının ötesine aşamamışlardır. Yani sen duracaksın bu kapı hırsızı yakalayacak <gülüyor> Ey iyi insanlar Siz hiç merak etmeyin O hayırsız kişi mutlaka kabir kapısına gelecektir Bilin ki alemde bu kapıdan içeri girmeyecek bir arslan henüz yaratılmamıştır <gülüyor> Ey Behlül seninle kimse başa çıkamaz sen öyle divanesin ki Ölüleri bile güldürürsün <gülüyor> Bizi güldürdüğüne göre Taşları dahi güldürür Hadi herkes işine bakalım Hoca baba Buyur evlat. Beni öyle alemlerin denizine sürüklüyorsun ki... ...bir daha çıkmak istemiyorum. Alemde daha nice öğreneceğin şeyler var. Hele sabret de gör. Behrül ne işler yapar. Hani sabırın da ipi kopmak üzere. Senin anlattıkların insanda irade bırakmıyor ki. Gerçekten de öyle. Yüreğim heyecanla doldu. <gülüyor> Behrü zamanında... ...yine tuhaf bir adam vardı. Namaz kılmaz, oruç tutmaz... Rabbine karşı kulluk vazifelerini ifa etmez ve kimsenin yarasına merhem olmazdı. Tıpkı bizim beyin eski hali gibi. Artık tövbe dedik. <gülüyor> Fakat o adam bir adetin şaşılacak bir huyun sahibiydi. Pek merak ettim. Bu nasıl adam? İşte çocuk akıllı biri. Belki çocuk kadar aklı da yok. Gece yatarken başını yumuşak yastığa koyar, kadife yorganların altına girer... ...ve dua ederdi. Nasıl yani? Dikkat kesir ve dinle evlat. Ya Rabbi... ...ya Rabbi... ...bana cennetini ver. Beni Firdevs-i ulaştır. Beni cennetinin en yüksek yerine koy. Bana cemalinin nuru ile ikramda bulunur. <Gülüyor> bu da benim gibi ekmeden biçmek isteyenlerden biriymiş. Güzel dersin evlat. Ekim zamanı toprağa tohum atmayan kişi... ...saadet başağını nasıl elde eder? Eline sadece nedamet geçer. Ölmüş adamın yüzünü kıble cihetine döndürmek neye yarar? O yüz ölmeden evvel kıbleye dönmeliydi. Vay anam vay! Vay vay! Ciğerime sanki hançer saplandı. Ne kadar doğru bir söz bu. Behrüld de bu kıble bilmez adama bir ders vermek istedi ve bir gece gizlice onun evinin damına çıktı. Adam saygına yatağa uzanmış mırıldanıyordu. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Bana cennetini ver. Beni firdevsi alaya ulaştır. Beni cennetinin en yüksek yerine koy. Bana cemalinin nuru ile ikramda bulun. Ey cömert, ey kerim Allah. Bana cennetini ver. Beni firdevs cennetlerine koy. Sen şimdi görürsün ahmak adam. Kim var orada? Yabancı değil. Ne demek o? Gecenin bu vaktinde evimin tamında ne arıyorsun ha? Deli misin sen? Develerimi arıyorum, develerimi. Benim delilerle işim yok, in aşağı. Asıl deli sensin. Beni çıldırtma bre yabancı. Dedim ya, develerimi arıyorum. <Gülüyor> Ay Allah, bre ahmak. Hiç mümkün olur mu ki kaybolan develer damda bulunsun? Bu ne şaşkınlık, bu ne divanelik? Ey adam, senden şaşkınını şu Bağdat şehri hiç görmemiştir. Bir kerrecik Allah'ın emirlerini yerine getirmeden, Resul-i Ekrem'in sünnet-i seniyyesine tabi olmadan, Firdevs cennetini istemek nedir? Senin bu halin benim damda deve aramamdan daha mı iyi? Vay sana, vay senin aklına. ki yol nicedir? Ölüm gelmezden evvel günahlarına tövbe et. Boş ümide kapılarak tembellikte karar kılma. Sonra başına nedamet taşı dokunur. Anladım, anladım. Bana adını bağışla. Kimsin sen? <gülüyor> Hiç işe yaramayan biri. Vaadad'ın işe yaramayanları... ...senin gibi olursa... ...işe yarayanları kim bilir nasıldır? Şehrin en büyük camiinde... ...kürsünün dibinde bir zat... ...seni bekliyor. Yarın ona git. Kurtuluşun onun elindedir. Peki e, sen niye ismini... ...bağışlamıyorsun? Benim ismimi bırak. Rabbinin ismini an. Hadi eyvallah. Ya, eyvah! Adamı kaçırdık... Bu, ...bu belki de Hızır'dı. Bu Behrül'ü ben de sevdim hoca baba. Gerçekten yaman biri. Allah'ın veli kulları... ...sevilmeye layık kişilerdir. Onların meclisinde oturan... ...muradının incisini elde eder. Hoca baba... Buyur evlat Hani utanmasam diyeceğim ki Hiç ara vermeden anlat Sanki dünyaya yeni gelmiş gibi oldum Sen beni küçük bir çocuk say ve hikayene devam et Allah için aynı arzuları ben de taşıyorum Hiç bilmediğimiz şeyleri öğreniyoruz Allah senden razı olsun hoca baba Amin Hazırsınız değil mi çocuklar Evet evet evet. Bir hac mevsiminde Abbasi halifesi Harun Reşit Allah evi Kabe'ye ziyarete gitmişti Döndüğünde bir müddet Kufe'de kaldı. Sonra yola çıkacağı zaman... ...şehir halkı kendisini uğurlamak üzere yollara döküldü. Behlül Hazretleri de... ...bu insanların arasındaydı. Desene yine bir şeyler yapacağım. <gülüyor> evet. Aslanların bile cesaret edemeyeceği bir yüreklilikle... ...Harun Reşte öğütler verecekti. Hükümdar onu dinleyecek mi? Dinlememek elinde mi? Şimdi dikkat kesilin Emirimiz çok yaşa Allah devletini daim etsin Rütmillerin emirine yol verin Develerin önünden çekilin Çabuk çabuk çekilin bre Allahu ekber Allahu ekber Ey Harun Ey Harun O da kim? Aşıyla oynayan bir divane. Demek ki başı gövdesine fazla yük olmakta. Harun! Harun! Buyur ey Behlül. Ne istiyorsun? Ey müminlerin emiri. Eymen bin Nail, Kudame bin Abdül Amir'den bize şöyle haber verdi. Nasıl bir haber? O şöyle dedi. Ben Allah'ın şerefli ve sevgili Resulünü... ...Arafat'tan dönüşte görmüştüm. Alemlere rahmet olan Sultan Nebi... ...kızıl tüylü bir deveye binmişlerdi. Yanında kimse dövülmediği gibi... ...kimse de kovulmazdı. Sizin gibi yol verin, yol verin diyen münadileri de yoktu. Sen de şimdi bu usule riayet eyle. Bilmiş ol ki... Tevazu ile yolculuk etmen kibirle seyahatten daha hayırlıdır. Büyüklük taslayanı ve insanların omuzlarına basanları Allah sevmez. Kalbinde kibir bulunan da cennete giremez. Durdurun şunu! Bu adam dilinin teki! Böyle bir sözü halifeye karşı nasıl söyler? Söyledi bile. Hem de erkekçe söyledi. Sus bre divane! Sen başınla oynadığını bilmiyorsun. Müminlerin emirini deve çabamı zannettin. Ona elişmeyin. O dal nedir bilmez ve sadece Allah'ın emirlerini söyler. Fetihpan Allah. Harun, buyur söyle. Bağdat ve etrafını nurlandıracak, aydınlatacak hediyeler götürüyor musun? Bu hediyeler nasıl olur? Ey Harun. İnsanlara Allahü Teala'nın sevgisini Ondan korkmayı Ona kulluğu Kendi hal ve hareketlerinle öğret ki En güzel hediye budur Bir de Onlar hakkında güzel ve temiz Düşüncelere sahip ol Ey müminlerin emiri Müsaade ediniz de Bu adamı def edelim Çünkü sizi yolunuzdan alıkoyuyor Hayır ona erişmeyin Harun bu etrafındakiler de ne böyle Onlar sana zarar eriştiremez Sen biraz daha öğüt ver Ey müminlerin emiri! Memleketin bir köşesinde bir mazlum zulme uğrasa, sen memleketin diğer köşesinde bile olsan, aziz ve celil olan Allah, bunun hesabını senden sorar. Nasıl cevap vereceksin? Vah! Vah! Vah ya! Vah! Aklını başına devşirmezsen, asıl vah o zaman... Yarın herkesin eli senin yakanda olacaktır. Ey Behlal! Benim halimi nasıl görüyorsun? Halini Allah'ın kitabına arz ediyorum. Görüyorum ki yüce Allah şöyle ferman buyuruyor. Şüphesiz ki iyiler naim cennetindedir. Kötüler de cehennemdedir. Ey Harun! Ahirette cennet veya cehennemden başka gidilecek üçüncü bir yer yoktur. O halde hazırlıklarını buna göre yap ve gafil olma. Amellerimiz hakkında ne dersin? Yüce Allah'tan korkarak ve emrine uygun olarak yapılan amel makbuldür. Ve Allah ancak muttakilerin amelini kabul eder. Ziya kokusu karışan hiçbir amelde hayır olmaz. Amellerini ihlas üzere yap. İşini İhlasla süsle. Allah'ın Resulü ile akrabalık olarak yakınlığımız hakkında ne dersin? Ey halife! Peygamberi Zişan'a akrabalıktan ziyade bildirdiği hükümlerde yakın olmak daha mühimdir. Sana yarın kimin oğlusun diye sormazlar. Ne getirdin derler. Allah indinde en şerefli olan da ...ondan en çok korkan ve emirlerine itaat eden kimsedir. Resul-i Ekrem'in amcası olmak... ...Ebu Leheb'i cehennemden kurtardı mı? Şimdi o çılgın ateşlerin kucağındadır. Gerçek dersin ey Behlül. Allah buyuruyor ki... ...sura üfürüldü mü artık o gün aralarında... ...ne övünecekleri bir nesepleri vardır... ...ne de birbirlerine soruşurlar. Kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar felah bulanların ta kendisidir. Kimin de tartıları hafif gelirse, onlar da kendilerine yazık edenlerin ta kendileri olup... ...cehennemde ebedi kalacaklardır. Ateş yüzlerine çalar, o haldeki orada onlar sırıtıp kalırlar. Vah dertli başım Ey Behlül! Bize ne beyiz İşa'nın şefaati yok mu? Yine sana Allah'ın kitabıyla cevap vereyim. allah Teala buyuruyor ki... O gün Rahman'ın izin verdiği... ...ve konuşmasına razı olduğu kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Şefaate erebilmen için... Salih ameller işlemen lazımdır Allah ancak onu kabul eder Başka bir şeyi kabul etmez Ey hoş adam Kurtuluş nicedir Kurtuluş Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine tabi olmakladır Nefs ve hevanın yaylasında at koşturanlara kimse sahip çıkmaz Ve o günahıyla baş başa kalır Peki nasıl yaşayalım her halinde Allah Resulü'nün izi üzre ol. Kendi aklına, kendi kafana göre hüküm verme. Ne vakte kadar bu yükü çekeceğim. Ağlayıp inlemek sağlam bir sermayedir. Allah korkusundan gözü yaşarmak... ...saadetin ta kendisidir. Evet. Bulut ağlamayınca çemen nasıl gülecek... Görülmüş mü ki bitsin taş üstünde bir çiçek Ey sevincin aynası Al şu bir kese altını Bugün benim gönlümü hoş ettin Bu altınlar benden sana hediyedir Bir eksiğini giderir hacetine harcarsın <gülüyor> Ey Harun senden yılandan kaçar gibi kaçmak lazım Demek ki deminden beri boşa konuşmuşum Sözlerin bir kulağından girmiş öbüründen çıkmış. Behlül! Behlül! Dur nereye gidiyorsun? Benim hediyemi kabul etmemek olur mu? Harun! Ey Harun! Sen o altınları kimden aldınsa yine ona ver. Dünyadaki sahipleri yakana yapışmadan önce... ...verenin yoluna harca. Bunu bugün hemen yap. Ölüm değirmeni seni un ettikten sonra... ...onlara bir şey bulup veremezsin. O zaman kimseyi razı etmeye gücün yetmez. Hak sahipleri eteğini çeke çeke seni cehenneme sürükler. Sen ne yaman bir ersin ki erlik seninle Kemal buldu. Fakat ben gönül rızasıyla sana ikramda bulunmak istiyorum. Niye beni kırıyorsun? Beni unut. Mahşerde binlerce el senin eteğine uzanır. Hak sahipleri seni Allah'a şikayet ederler. Nasıl ederler? Ya Rabbi, Ya Rabbi derler. Hakkımızı şu zalimden al da bize ver. Bizim günahımızı da onun sırtına yükle. Çünkü o bize güzel örnek olmadı. Müsaade et de ihtiyacını temin edelim. Bilirsin ki Allah ikram edenleri sever. Sen o ikramı bana değil, halkına yap. Sen de hakkı olanların hakkını öde. Yarın mahşerde senin hasmın ben olmayacağım. Fakat onlar olacak. Ne olur, ihtiyacın neyse söyle. Onu biz karşılayalım Ya Rabbi bu adama merhamet buyur Ey Harun Yüce Allah Senin Rabbin de benim Rabbim değil mi? <gülüyor> Elbet senin de Rabbi'm Ve bütün alemin Rabbidir e, O halde seni hatırlayıp da Beni unutur mu? Sen niye sözüme kulak vermezsin? Öğütlerimden niye ders almasın? Boğazına ipi takıp Ateşe yönelmek niye? Ben kurtuluş arıyorum. Bütün iyiliklerini başkalarının mizanında göreceksin. Başkalarının günahını da kendi terazinde bulacaksın. O zaman seni kim kurtarır? Çekil bre! Halifeyi Müslümin'e ağlattın. Ne çenesi düşük adamsın sen. Burada ağlayan orada güler. Aklın varsa sen de günahına ağlar. Kendine gel kendine sen ey sersemce gülen. Biraz gözyaşın olsun Allah için dökülen. Şimdi kamçıyı kafana indirecektim ama... ...halifeye dua et. Ben duamı Allah'a ederim. Ey küfe halkı! Sakın ona ilişmeyin. Çünkü o Allah için öğüt verenlerdendir. Ve ben her zaman onun öğütlerine muhtacım. Alimler susturulursa... Cahiller meydan bulur Ve fitneler zuhur eder Ey müminlerin emiri Öğütlerim bir kulağından girip öbüründen çıkmasın Hoşçakal ey Behlül Güle güle Güle güle Allah sana acısın Gerçekten sen acınacak bir haldesin Lakin bunu da biliyor Hadi develeri Bağdat istikametine sürün Bu şehirden gidiyoruz Önce baba, bu ne tehşe şey? Şaştım kaldım. Bir devlet reisine kim böyle söz söyleyebilir ki? Allah adamı olmak kolay mı evlat? İnsanda aslanların yüreği bulunmalı ki böyle konuşabilsin. Bir kalbi ihya etmek, Kabe'yi imar etmekten daha zordur. Çünkü Kabe, Cenab-ı İbrahim'in binasıdır. Fakat müminin kalbi Allahü Teala'nın nazargahıdır. Kalp mamur olmadıkça Allah oraya nazar etmez. Hoca baba, Allah senden razı olsun. Sen bizim kalbimizi ihya ettin. Yüreğim o türlü bir sevinçle doldu ki hıçkıra hıçkıra ağlamak istiyorum. <gülüyor> Sen zaten göz yaşlı bir kadınsın. Ama bundan sonra seni ağlatmayacağım. Ben günahıma ağlıyorum. Ve zayi ettiğim ömrüme acıyorum. Vah giden günlerim vah. Kuş yuvasından kanadıyla uçar Kanatsız kuş kedilere yem olur Bunun gibi aklı yine Kamil bir akla yolda çekmek gerekir Güneşi karıncada görür aslana Bu alemde yol almak için Arslan kesilmek gerek Behül gibi bir aslan Evet <gülüyor> Ama hiç kimse onun gibi olamaz O ki Allah'ın seçilmiş bir kulu ...onların sohbetinde bulunmak bile bir devlettir. Yo halde niye duruyoruz? Yani hoca baba hiç nefes almasın mı? Bakıyorum da bu iş seni iyi sardı. Sen de ikide bir de bana takılmazam edemezsin yani. İki cihanın saadet güneşi... ...ve insanlığın efendisi buyurmuşlardır ki... ...dört şey vardır. Onlar kime verilecek olursa... ...dünya ve ahiretin hayırları... ...kendisine verilmiş demektir. Nedir onlar? Kalbün şakirun ve lisanün zakirun. Şükreden bir kalp, zikreden bir dil, bela üzerine sabreden bir beden... ...ve kendi nefsine de kocasının malına da hiyanet yapmak istemeyen bir zevce. Bundan böyle şükreden kalbe, zikreden dile malik ol. Zevcen de zaten saliha bir kadın Artık senin için selamet yolu açılmış demektir. Teşekkür ederim hoca baba. İnşallah seni utandırmayız. <gülüyor> İnşallah. Behlül ne yapıyor bir bakalım. Hey! Hey! Halifenin tahtında biri var. Koşun! Nasıl koşun. olur? Nasıl olur? Halife henüz gelmedi ki. <gülüyor> Vallahi tahtı üstünde birisi uyuyor. Vay anan öyle. Bakın kim var burada? Kimmiş ey Ali. Bağdat'ın divanesi. Yani behrül mü? Ta kendisi. Ne duruyorsunuz ahmaklar? Çalın şuna sopayı. Alife'nin tahtında oturmayı bir görsün bakalım. Kalk bre baş belası adam. Ver onu bana. Ona dünyanın kaç bucak olduğunu göstereyim. Şu miskine bak. Sen kendini Harun Reşit yerine koy. Al sana. Oh. Oh. Oh. Al, al. al. Oh. Vay başım, oh. vay ah. vay Harun, vay Harun. İşte kuzu görmüş kurtlar. O, oh. o oh. aklınca bizimle dalga geçiyor. Keneyi bırak da topanı indir. Oh. Oh. Al sana. Ah. Ah. Al, al, Harun, Harun. Sana kimler acısın? Bu da ne? Bir ses. Bir gürültü duydum. Taht odamızda bir şeyler oluyor. Varıp bakayım. Ya Rabbi, ya Rabbi sana hamd ederim ki Harun'un yerinde değilim. Vah ona vah ona. Durun! Ne oluyor? Ey müminlerin emiri, bu sefil adam sizin tahtınıza oturmuştu. Kendisini biraz terbiye ettik. Aptallar! Bırakın Bırakın onu. Katır çobanın incinin kıymetini ne bilir. Allah'ım. Allah'ım. Sana hamd ederim. Bu ne hal ey be. Hem ağlıyor hem de Rabbine hamd ediyorsun. Bundan bir şey anlayamadım. Senin yerinde olmadığım için Allah'a hamd ediyorum. Sana dolayı da ağlıyorum. <Gülüyor> Bana niçin ağlıyorsun ki? Sen kendi garipliğine ağla. Ey gafil emir, işte senin bu gafletine ağlıyorum. Bir an senin tahtına oturdum da kafama kaç tane sopa indirildi. Ya senin halin nic olacak. Ben bir anda bu kadar sopa yersen, kim bilir sen ne kadar sopa yiyeceksin. <gülüyor> sen senelerdir bu tahtın üzerinde oturuyorsun. Hesap ettim de yiyeceğin sopanın sayıya gelir tarafı yok. Yazık sana ey Harun, buna hiç düşünmemiştin. Eğer düşünseydin bu yükün altına girer miydin? Ey manevi er, kurtuluş nicedir? Zalimlere meyletme ve adalet üzere ol. Ve bu sopaları göz önüne alarak tahtına kurul. O taht zalimler için ateşten bir deryadır. Onun hesabı benim hesabıma benzemez. Zulümde zalimler sana ortak olur. Fakat hesap verirken kimse yardımına gelmez ve sen günahlarının altında ezilirsin. <gülüyor> Vah başıma gelen. Keşke bir koyun çobanı olsaydım da milletin yükünü omuzuma almasaydım. Madem o yükün altına girdin, artık sana uyku haram olmalıdır. Memleketin öbür ucunda bir adam zulme uğrarsa Allah onun hesabını senden soracaktır. Anladım ki ben ateş deryalarının kenarında geziniyorum. Elbet Ömer gibi iş kimse yapamaz. Ben de yapamam. Fakat bunun bir kurtuluş yolu olmalıdır. Var elbet, var. Bir selamet yolu var. Hemen söyle. Nedir o? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyorlar ki... Nerede bulunursan bulun, Allah'tan kork. Kötülüğün arkasından hemen bir iyilik yap ki onu mahvetsin. Kıyamet gününde benim için en sevimliniz ve bana en yakın olanınız, ahlak yönünden güzel olanınızdır. Ey Harun, sen de ahlakını güzelleştir. Heva ve şehvet taze bulundukça iman taze değildir. Çünkü bu heva hakikat kapısının kilididir. Neyler gibi gönlünün hevasına uyanların eline sadece nedamet geçer. Ey irfan Tahtı'nın hükümdarı! Öğüdüne devam et. Senin sözlerin benim gönlümü açıyor. Sakın ha! Sakın bana hükümdar falan deme. Ben kul olmayı şah olmaya tercih ederim. Hele anlat. Ceren hükümdarlığın benim saltanatımdan çok ileri. Etrafında insan paralayan kurtlar besleme. Herkes gelip derdini sana anlatabilsin. Kapın düşkünlere açık olsun. Keremselin herkesin bostanına aksın. Gerçek dersin. Gerçekler biraz acıdır. Unutma ki Rahman olan Allah seni Hazreti Ebubekir'in makamına geçirdi. Senden merhametli olmanı diler. Vallahi doğru. Yine Allahü Teala seni Hazreti Ömer'in makamına oturttu. Onun gibi adaletli olmanı ister. Bu da doğru. Fakat onun gibi olmak kimin elinden gelir? Rabbin seni Hazreti Osman'ın mevkiine getirdi. Senden yumuşak huyluluk, edep, haya ve cömertlik ister. Söyle gözümün nuru. Gürek yarama merhem sür. Sen olmasan ben ne yapardım? Cihanı yaratan Allah seni İslam'ın yenilmez mücahidi, bileği bükülmez hak eri ve evliyalar şahı Hazreti Ali'nin tahtına variz kıldı. Onun gibi ilim, hikmet, marifet ve takva sahibi olmanı da ister. Sen bu saltanatı ne zannediyorsun ki? Oh. Oh. Desene ki benim yüküm göklerden ağır Ey Harun İşte bunları düşün Ve hesabını ona göre yap Senden bir de şunu rica ediyorum Kabir taşıma ne yazdırmamı tavsiye edersin? <gülüyor> Şöyle bir şey yazdır Dün altımda olan çimenler Bugün üstümde yeşerdi Ey yolcu Şu toprak Günahlardan gayrı her şeyi örtmektedir Ey Behlül Bir sene düşünsem böyle bir söz bulamazdım Sen ne iyi bir örtçüsün Ve ne güzel bir dostsun Öğüdüm bir kulağından girip öbüründen çıkarsa vah sana Şimdi ben gidiyorum Hakk'a emanet ol Güle güle Seni her zaman arayacağım İşte kabristana geldim. Şurada boş bir de mezar var. İçine girip güzel bir uyku çekeyim. <gülüyor> Bismillah. Harun'un oh, sarayından da rahatlasın. El keyfim. Behlülsüz de gün geçmiyor ki. Bu ne hoş ihtiyar. Nebekçi! Ne ki Buyurunuz sultanım. Çabuk bana Behlül'ü bulup getirin. Ben behlüsüz hayattan bir zevk alamıyorum. Hemen gidiyoruz efendimiz. Sakın eli boş dönmeyiniz. Gönlünüzü hoş tutunuz sultanım. Koş koş. Aradığımız burada. Hem de mışıl mışıl uyuyor. Uyuyor mu? Hem de ne uyumak. Kabir içinde uyumak yürek ister. Baksana ölmeden kabre girmiş. La ve la kuvvete illa billah. Bu ihtiyarın işine kimsenin aklı ermez. Halife bunda ne bulur bilmem. Kalk babalık. Ölmeden kabre girilir mi? Girdin diyelim. Ya bir de çıkamazsan... Behey iş bilmez adamlar Beni burada da mı buldunuz Sizden Allah'a sığınırım Çene yapmayı bırak da kıpırda Beni tahtımdan yere indirdiniz Ne güzel saltanat sürüyordum Yoksa size Harun mu gönderdi Ah vah vah Ahı vahı ah, bırak da hemen önümüze düş Saraya gidiyoruz Senin gibi birini halife huzurunu alıyor da Daha ne istiyorsun he Benim sarayım halifenizin sarayından Kat kat üstün ve güzeldir Öf be ihtiyar. Sen de bizimle dalga mı geçiyorsun Saraymış Sen onu benim külahıma anlat Dilinize değil ayağınıza kuvvet verin de hemen gidelim Harun Reşit öfkelenirse yandık Alacağın olsun ey Harun Müzik Çekilin, çekilin, yol verin Çekilin, yol verin, çekilin Behlül'ü getirdik sultanım Çok şükür Hemen içeri alın Selamun aleyküm ey müminlerin emiri Ve aleykümüsselam. selam Hoş geldin Sefa geldin can dostu Hiç de hoş gelmedim Beni tahtımdan indirdiniz ...ne güzel saltanatım vardı. <gülüyor> o da ne ey behül? Yoksa benim tahtımda gözün mü var? Rüyada kendimi hükümdar olmuş gördüm. Ee? Tahtımda oturuyordum. Etrafımda muhafızlar, ay yüzlü cariyeler... ...peri gibi güzeller vardı. Mülküm senin mülkünden daha genişti. <gülüyor> Sözüm kılıçtan keskindi. Bu görülmemiş ihtişam ve debdebe içinde yüzerken... Evet tam o an senin askerlerin gelip beni uyandırdılar. <gülüyor> Ve işte tahtım da saltanatım da birden elimden gitti. <gülüyor> ey Behlül bilmez misin ki rüyada olan hükümdarlığa itibarı yoktur. <gülüyor> Asıl ben senin aklına güleyim ey Harun. <gülüyor> Benim gülünecek neyim var? Benim hükümdarlığımla seninki arasındaki fark nedir? <gülüyor> ben gözlerimi açınca hayat buldum. Neşelendim. Sen gözlerini kapayacak olursan ebediyen emirlikten düşer saltanatından olursun. Ve senin nedamet günün başlar. O halde hangimizin hükümdarlığına itibar yoktur? İşte seni bunun için arıyorum. Senin her sözün kalbimi ateşten bir ok gibi işliyor. Ve içimde fırtınalar kopuyor. Saltanat tatlı bir şey. Ne var ki bekası yok. <gülüyor> Aman sultanım insaf et. Eğer bekası olsaydı saltanat sırası size gelir miydi? Allah için doğru dersin. Eğer bizden öncekiler oturdukları yerde ebedi kalsalardı... ...bize sıra gelmezdi değil mi? Demek ki ötelere gidiş var. Var, var ya... İstiyorum ki... ...burada hep seninle olayım... ...beni bırak da Allah ile ol. Allah ile olan ziyana uğramaz. Madem ki sen beni terk ediyorsun... ...o halde bana kendi ayarında zeki ve dirayetli birin tavsiye et. <gülüyor> İnsaf buyur ey Harun. Hiç dirayetli ve zeki biri kendini bu ateşe sokar mı? Bunun ateş neresinde? Sultanlarla olmak aslanın sırtına binmek gibidir. Herkes ondan korkar. Fakat o kişi bindiği aslanın gadaba gelmesinden daha çok korkar. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Bana gönül uyanıklığı ver, Ami, Ami. Hoca baba, bu ne acayip haldir. Demek dünyada böyle insanlar da yaşamış. Böyle insanlar arasında yaşamak gerçekten güzel olurdu. Şimdi dünyamız bir kan çukura haline geldi. Evlat. İnsanın asıl gıdası nur ilahidir. Her kim ki ondan bir nebze yiyecek olursa, tandır ekmeği üzerine toprak döker. Evet, dünyamızın bu türlü bozulması, kalplerdeki marifetin yok olmasından ve imanın o tevhid nurunun sönmesindendir. Allah'a ve ahirete imanı olan bir kimse, Beşitteki masum yavruya Kurşun sıkabilir mi İnsan sıfatına haiz olan Elbette böyle alçaklık yapamaz Zaman zaman içimden Şöyle haykırmak geliyor Hakka dönün insanlar Yakın büyük fırtına Dünya bunca çılgını Bindirir mi sırtına Ne kadar güzel Hoca baba sen bütün bunları Hafızanda nasıl tutarsın bilmem <gülüyor> Meslek sırrı kızım meslek sırrı Şimdi dikkat kesilin. Adatta bir seher vakti. Minarelerde ezanlar okunuyor. Allah evladım, Allah. Bayram yeni elbiseler giyenler için değildir. Ancak ilahi azaptan emin olanlar içindir. Bayram bineklere binenler için de değildir. Ancak hata ve isyanı bırakanlar içindir. Cafer şu sokakta giden Behlül giye mi? Ha kendisi sultanım. Bu saatte nereden geliyor dersin? Onun işine cinlerin bile akla ermez. Kim bilir yine ipe unlu serdi yoksa ölülerle mi konuştu? Behlül! Behlül! Buyur sultanım acele acele nereden geliyorsun? <gülüyor> cehenneme gitmiştim de. Ya hiç gidecek yer bulamadın mı da cehenneme gittin? Orada ne işin vardı? Ateş lazım olmuştu da sultanım. Peki aldın mı bari? Ne gezer orada ateş bulamadım. Allah Allah. Cehennemde ateş olmaz. Ben bulamadım. Herkes dünyadan gelirken kendi ateşini beraber getiriyor dediler. Sultanım ben size söyledim. Bu öyle tuhaf bir kimsedir ki... ...ölüyü bile güldürür. Hey Cafer, gülecek zaman değil. Ağlamak vaktidir. Baksana herkes ateşini kendi götürüyormuş. Belki senin ateşin dağlar kadardır. Korkutma beni. Allah'ın rahmeti, mağfireti yok mu? Sen Allah'ın kullarına acır... ...merhamet eder... ...işlerini güzelce görürsen... ...Allah da sana merhamet eder... Senin devrinde bir mazlum zulme uğrarsa hesabı senden sorulur. Ey Behlül sabah sabah halifemizin keyfini kaçırma. Allah büyüktür ve kelimdir. İşte sizin gibiler sultanların felaketidir. Onlara doğruyu söylemezler. Evet Allah büyük. Fakat Allah mazlumların hakkını zalimlerden alır. Behlül sen haklısın. Hadi hemen Meclise gidiyoruz. <gülüyor> Namazlarımızı kılalım ve görelim hak neyler. Evet, görelim mevlaneylar, neylerse güzel eyler. Talihimiz varmış. Bak, içeride kim Kur'an okuyor? Gerçekten talihliyiz. Bu hafızı her zaman bulmak mümkün değil. Bir köşeye oturup dinleyelim. <gülüyor> فيه آيات بيناتهم مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تذكرون بآيات الله والله الله على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن من آمن تبغونا عوجا وأنتم شهداء قم الله بغافل عنكم